Sizlere selamlarını iletmişler. Gayrimüslimler için de kul hakkı var mıdır demiş. Ben Almanya'da gazete dağıtıyordum ve cep harçlığımı bu şekilde çıkartıyordum demiş. Çoğu haftalar gazetenin bir miktarını çöpe atıyordum. Yani dağıtmadan bir miktarını çöpe atıyordu. Dağıtmam gerektiği halde bu şekilde yapıyordum. Ve şimdi çok pişmanım. Acaba bu kul hakkına girer mi? Girerse bu kul hakkını nasıl öderim? Evet. Hocamızdan cevabını bekliyorum. Nasıl ödemesi çok zor bir mesele ama kul hakkıdır tabi. Şöyle diyoruz. Şimdi bir savaş hale olmadığı müddetçe insanlar arasındaki anlaşmalar geçerlidir. Müslümanlar müminler Peygamber in el-muminun inde şurutiyim diyor. Müminler şartlarının yanındadır. Yani bir iş yapıldığı zaman hangi şartlarla anlaşmışlarsa o şartlara bağlı kalırlar. O nedenle bu kişi bir ücret karşılığında gayrimüslim veya farklı kim olursa olsun anlaşma yaptığı insanlardan bir iş karşılığında ücret alacağından dolayı o işi Müslüman'ın ahlakı da gerektirir ki o işi en güzel şekillerine getirmesi gerekir. Ve evfu bil ahd. Ahitlerinize anlaşmada sadık kalın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye anlaşmasının yaptığı da Mekke müşriklerin bozmadan önce kendisi bozdu mu? Bozmadı. Hiçbir anlaşmada İlk önce anlaşmayı onlar bozdular sonra peygamberimiz onların ikinci defa anlaşmak istemelerini kabul etmedi. Onun için Resulullah'ın hayatında da olduğu gibi şunu söyleyebiliriz. Muhammed'ül Emin olan peygamberimizin Emin ismi neden geliyor? Kendine düşman olan, kendini öldürmek, hapsetmek, sürgün etmek isteyenlerin bile kendisine her zaman güven duydukları bir insan olma anlayışını ortaya koymasından dolayıdır. Onun için... İster bu kardeşimizin Almanya'da olsun ister burada nerede olursa olsun bir Müslüman bir iş yapacağı zaman karşı karşısındaki partnerleri kimse onların dini inançları onun için önemli değildir. Yaptığı işin helal olması önemlidir. Ve yaptığı işin şartlarına karşılık riayet etmek gerekir. Onlar ihanet etse bile mümin bu konuda hassas olması gerekir. Evet. Ama kul hakkı noktasında Müslüman olsa hakkını helal et diyebilir. Ama gayrimüslim bir insan nasıl bunu söyleyecek? Bu noktadan baktığımız zaman Helallik alma noktasından zorluğundan dolayı belki gayrimüslim insanların işlerinde daha hassas olmak gerekir ki ki bu her tarafta gerekir ama helallik isteme noktasında zorluğu vardır. Bir de şöyle bir şey var aslında hocam mesela biz gayrimüslim bir beldede yaşayan bir müslüman olarak ya da orada yaşayan kardeşlerimiz için bunu söylüyorum. Öyle bir yaşantı sergilemeliyiz ki gayrimüslim olan Yahudi Hristiyan demeli ki bunda bir güzellik var. İşte bu İslam'ın güzelliği. Eyvallah bu işte adı Ahmet Mehmet kendisi güzel insan ama buna bu güzelliği veren başka bir şey var deyip ondaki o İslam güzelliğini de keşfetmeli. Yani biz biraz da yaşantımızda bunu tesis etmeliyiz sen Uzak Doğu'da, Uzak Doğu'ya İslam'ın gitmesi Müslüman tüccarlarının ahlaki sayesinde olmuştur. Müslümanlar, sen yani İslam, İslam'ın meyvesi ahlaktır. Bütün imadet, o takma dediğimiz, kemal dediğimiz nokta ahlaktır zaten. Kime nasıl davranacağını, anneye öf, babaya öf bile dememe, evet. evladına yavrucuğum deme ve diğer anlamıyla bütün işlerde, ticaretinde, alırken ve satarken şefkatli olma, değil mi? Adil olma. Bütün bunlar İslam'ın ahlakıdır. İbadetlerden kasıt da sonuca varabilmektir. Onun için Müslüman namazı da anlatırken, o onun kötülüklerden alıkoya derken, ona yakışmayan, insani olmayan unsurlardan uzaklaştırır. Zulüm insan olmayandır. Haksızlık insan olmayandır. Kötü söz insan olmayandır. İyilikler insan olandır, adalet insan olandır. Yani hepsi fıtrattandır. Ahlak da huy demektir. Karakter, şahsiyet, kimlik demektir. Yani insanların yüksünmeden, zorlamadan yaptığı davranış demektir. İnsanların olduğu zaman değil, gizli ve açıkta, alenen ve kapalı her anda insanların bu güzel davranış yapmasıdır. Okey şöyle gündem olması açısından söylüyorum ve gündemi anlatma noktasında söylüyorum. Kapıdan çıkarken insanlar birbirine buyur diyorlar ama trafikte birbirine buyur demiyorlar. Siz geçin demiyorlar. Kaç tane insanı görebiliyoruz trafikte yol veren? Nerede hocam? Neden? İşte o huy karakter haline gelmemiş. Birlikte olduğu zaman sembolik 100 olarak kalmış. 100 olduğu zaman o zaman bir gösteri, bir sembolik dediniz gibi ama asıl onun karakter olduğunu Trafikte insanların birbirini tanımadığı zaman yaptıkları zaman o onun için bir kuydur ahlaktır.